Elif lâm, İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Ekan nasi aceban en ohayna ila racul minhum en anadir nase ve besşir ellezine amenu ve larına قدم uyar müminlere rablerinin üstün sadaka makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti onun için mi kafirler, besbelli ki bu sihirbazın teki, dediler. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِيْعٍ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 ve gayet acı bir azap vardır. Hı <Sessizlik> Allahü Teala, O, güneşin ışığını ve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 İrtikâb ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise,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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ يَخْتَلِفُونَ İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken,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 Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirirse ya diyorlar. Sendeki gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur.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 هو الذي يسيركم في البرد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ karada olsun, denizde olsun,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 111. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 129. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات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 İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Vallazîne kesebus-seyiâti cezâü seiyyatin bimithlihâ ve terhequhum zillah. Mâ lehum min Allâhi min âsım. Keannemâ ughşiyatû cühûhum min el-leyli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 cehennemliktir hem de orada ebedi kalacaklardır. Ve yevme lahşurhum cem'an thumma naqulu lillezina eşrekû mekanukum entum ve şerekâukum fezeyyennâ beynehum ve kâle şerekâukum mâ kuntum <gülüyor> Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de taktığınız şeriklerinizde yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. Hunarike tablu kullu nefsin ma eslefet ve radd ila Allah hum hakku ve dalla anhum ma kanu yaftirun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 أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran, kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan,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 أَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. اِنَّ Allah la يَظْلِمُ nas شَيْئًا وَلَا Allah insanlara asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَقُونَ بَيْنَهُمْ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 Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da doğru yolu tutmamış olanlar en büyük kayba uğramışlardır. Ve inna nuriyenneke ba'dallazina na'iduhum aw natawaffayenke fe ileynâ marci'uhum thumma Allahu şehîd. Thumma Allahu şehîdun 'alâ mâ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 Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez. Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin, derler. De ki, Allah ben kendi kendime bile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 أَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعْ أَمَنْتُمْ İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi.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 لِكُلِّ nefsine zulmeden مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُ النَّدَامَةِ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ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 اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O, <gülüyor> o dirilten veren de, öldürüp geri alan da odur. Ve sonunda hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Ya ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt ve göğüslerdeki hastalık için şifa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 deki Allah'ın lütfuyla rahmetiyle evet sadece bununla ferahlanın çünkü bu insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır Kul arayet ma anzalallahu lekum mir rizqin fe ceenntum minhu haraman Kul an deki Peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz deki Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz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 Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُف۪يدُونَ ف۪يهِ وَمَا يَعْزُبُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında,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 اَلَا اِنَّ İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. <arrêter>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 O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Alâ inne lillâhi men fi'ssemâvâti ve men fi'l-ârd ve ma yetteb'ûl-lezîne yed'ûûne min dûnillâhi şürakâ. İn yetteb'ûne illa'l-zanne ve inhum illa yakusûn.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 ki tip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır. müşrikler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 قُلْ De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, O'na mal edenler, asla iflah olmazlar. مَتَاعُنْكِ الدُّنْيَا ثُمَّ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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca,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 <gülüyor> Firaun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi. فَلَمَّا <gülüyor> Büyücüler gelince Musa onlara, Ortaya atacağınız ne varsa atın, hünerinizi gösterin dedi. Fələmə alqu al Musa, Majetu bi hissihr, Inna Allaha seybtiluh, Inna la yusnihu amal al muhsidin, Vayuhqu Allahu bi kelimatihi, Volo kerha mujrimun.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 علي خوف من فزعون وملائهم başlangıçta Musa'ya kendi kavminden genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kaumi Firavun'un ve yöneticilerin Kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. وَقَالَ Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz.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 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَبِرَحْمَتِنَ لَ قُرْتَار بİZİ O KAFİRLER GÜRUHUNDAN وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَتْبُوَ آلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 Rubbanı yızlı olan sabilik, Rubbanı tutmuş ala amlarım, vşjed ala kulubim, fala yümeno hatta, fala yümeno hatta yavul adaba alim. Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi, sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına.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 Kâl Allah buyurdu ki dualarınız kabul edildi dürüst olmaya devam edin müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın 119. بِبَنِي ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل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 şimdi mi? halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. بل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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا جَاءَهُمُ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik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 اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّةَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 سوء قلتم في الذين الله الذي insanlar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 وَاَنْ أقيم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين. Ve yüzünü, özünü, Allah'ı bir tanıyarak dine ver. Ve sakın müşriklerden olma.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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Sana Rabbinden ne vahiy olunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishere kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı en güzel hüküm vereni ancak odur.